1704 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in haş hakkındaki hutbesi, Resulullah'ın, minber üzerinde olduğu halde, şöyle hutbe okuduğunu dinledim, kesinlikle siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'a kavuşacaksınız, başka bir rivayette, yaya olarak, tabiri geçmektedir. Diğer bir rivayette de Hazreti Peygamber'in şöyle dediği belirtilmiştir, ey insanlar, siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz bir şekilde Allah'ın huzurunda haş olunacaksınız. Allah Teala, o gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi toplarız, ilk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz, üzerimize söz, biz bunu mutlaka yapacağız, Enbiya, 21 Suresi 104 buyuruyor, şunu bilin ki, mahluklar içinde ilk giydirilen kişi Hazreti İbrahim'dir, benim ümmetimden bazı kimseler getirilip sol tarafa ayrılacaktır, ben, ey Rabbim, bunlar benim ashabımdır, diyeceğim, Rabbim bana, onların senden sonra ne icat ettiklerini bilmezsin, der, ben de, Allah'ın salih kulu Hazreti İsa'nın dediği gibi derim, ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim, ben onların içinde olduğum sürece onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen, yalnız, sen oldun, sen her şeyi görensin, maide, 5 suresi 117 Allah teâlâ, sen onlardan ayrıldıktan sonra onlar topuklarının üzerinde döndüler, buyurur. Başka bir rivayette, benden uzak olsunlar, benden uzak olsunlar, benden uzak olsunlar, derim, eki de vardır.